Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Amma ba'du Biz En son dersimizde Cemaatle namaz kılmanın fazileti Ve cemaat ile namaz kılmanın hükmünü hükmüne giriş yaptık Dedi ki Faziletini anlattıktan sonra namazı, farz olan namazları cemaat ile kılma konusunda İslam alimleri ihtilaf etmişler. Bir grup alim, namazın cemaat ile kılınmasının vacip olduğunu söylemişler. Demişler ki, her Müslümanın namazını cemaat ile kılması gereklidir. Dedik bu alimlerin arasında bu görüşü savunanlar, sahabeden i̇bn Mes'ud, Ebu Musa, El-Eş'ari, İmam Evza'i, İmam Ahmet, Zahiriler yani davud Zahiri, İbni Hazm, Şeyhul İssam İbni Teymiye, İbni Kayyım Demişler ki ee, namaz mutlaka ne yapılmalıdır? Namaz mutlaka cemaatle kılınmalıdır diye. Sonra dedi ki bu alimler kendi arasında iki ayrı görüşü ayrılmışlar. Bunlardan bir grup cemaat ile namaz kılmanın namazın sıhhat şartı olduğunu söylemiş ki bu dedik zahirler ve Şeyhülislam-i Yani bir insanın namazının sayh olabilmesi için o insanın namazını cemaat ile ifa etmesi gerekir, cemaat ile kılması gerekir. İkincisi ise dedik İmam Ahmed'in görüşüdür. İmam Ahmed'e göre bir adam cemaat ile namaz kılmasa bile... günahkârdır lakin namazı sahiptir dedik ve bu görüşün delillerini zikrettik. Bu görüşün delillerini özetleyecek olursak eğer, dedi ki bir, korku namazı hakkında varit olan, savaş esnasında namazın nasıl kılınacağına dair varit olan ayet-i kerime Nisa suresi 102. ayet-i kerime. Allah azze ve celle burada diyor ki, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ salate". الصَّلَاةً فَلْتَقُمْ Taifetun Minhum Maak. Sen onlarla beraber olup namazı ikame ettiğin zaman onlardan bir taife seninle beraber namaza dursunlar. Dedi ki bu görüş diyor ki bu görüşün sahipleri şayet cemaat ile namaz kılmak vacip olmamış olsaydı korku hali, savaş hali gibi bir durumda bu Müslümanlardan düşerdi. Yani fert fert kılmaları istenirdi. Birçok konuda namazda eksiltmeler yapılıp değişiklikler yapılmasına rağmen cemaat Yine devam etmiştir. Bu da cemaatle namazın vücubiyetinin tekkidini gösterir dedik. İkincisi ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaate gelmeyen insanlarla ilgili ben onların evlerini başlarına yıkmayı istedim, yakıp başlarına yıkmayı istedim demesi. Üçüncü delilleri kör olan bir sahabenin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisinin camiye getirecek biri olmadığı için mescidin dışında namaz kılmak için izin istemesi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ona izin vermemesi ve illet olarak da ezanı işitiyor musun? Evet öyleyse gel demesi. Dört ise sahabeden i̇bn Mesud'un özellikle Resulullah döneminde ancak münafıklar namazdan geri kalırdı demesi. Bunun dışında tabi başka deliller de dedik zikretmişlerdir. Ama ümde olan, üzerine dayanmış oldukları deliller bunlardır. Ümde olan, üzerine dayanmış oldukları deliller bunlardır. Tamam. Şimdi cumhur ulemaya geldik ve cumhur ulemada durduk. Dedi ki cumhur ulema namazın cemaat ile kılınmasının farzı ayn olmadığını söylemişler. Daha sonra kendi aralarında iki kısma ayrılmışlar. Cumhur ulemadan kastımız 3 mezhebi de kapsayan yani İmam Mali'yi, İmam Ebu Hanife'yi, İmam Şafii'yi de kapsayan grup. Demişler ki namaz cemaat ile kılmak farza ayn değildir. Peki cumhur ulemanın mezhebi nedir? Cumhur ulemanın mezhebi, İmam Şafi'ye göre namazı cemaatle kılmak farz-ı kifayedir. Ne demektir bu? Yani bir grup Müslüman cemaat ile namaz kılarlarsa bir beldede, diğerlerinden bu farziyet düşer, evde kılsalar da olur, tek kılsalar da olur. İmam Malik ve İmam Ebu Hanife'ye göre ise namazı cemaat ile kılmak sünnet-i müekkededir. Yani müekked olan Resulullah Vesselamın üzerine devam etmiş olduğu sünnetlerdendir. Hanefi ulemasından bazısı ise vacip demiştir. Bazısı ise e, sünneti müekkede demiştir. Lakin Hanefi mezhebinden muhakkik olanlar müteahhirinden özellikle e, bazı Hanefi mezhebinin kendi içindeki yani mezhebin imamları arasında bir ihtilaf olursa neye göre tercih yapacağız? Bu kaideleri de gözeterekten e, sünneti müekkede olduğunu tercih etmişler. E tabii sünnet-i müekkede ile sünnet arasında mezhep imamlarının yanında fark vardır. Yani normal bir sünnetin terkinde gösterilen müsamaha sünnet-i müekkede olan fiillerin terkinde gösterilmez. Neden? Çünkü sünnet-i müekkede Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sürekli üzerine devam ettiği, sürekli kendisine teşvik ettiği baptandır. Bundan dolayı bu demek ki şeriatın şeriat tarafından gözetilen maksatlardandır ve bunun yerine Müslümanlar tarafından getirilmesi gerekir. Evet ama genel olarak o zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki cumhur ulemanın görüşü cemaat ile namaz kılmak farza ayn değildir. Ama sonra kendi aralarında ihtilaf etmişler. Bir grup farza ayn demiş, bir grup ise sünnet-i müekkededir demiştir. Evet. Peki cumhur bunu söylerken delil olarak neyi kendine delil almış? Cumhurun bu konudaki en kuvvetli delili Birçok hadis imamının rivayet etmiş olduğu, İmam Bukhari ve Müslim'de başta olmak üzere Salatul cemaati afzalu min salati'l fez bi 27 derece. Cemaat ile kılınan namaz, kişinin tek başına kılmış olduğu namazdan 27 derece daha faziletlidir. Bazı rivayetlerde ise 25 derece daha faziletlidir diyor. Öyleyse cumhur ulemanın en meşhur olan delili nedir? En meşhur olan delili budur. Salatul cemaati bir, bazı rivayetlerde efvalu bazı rivayetlerde tefzulu ala salatil fazzi bi sebe'in ve işrine derece. 27 kat e, cemaat ile kılınan namaz, tek kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir, daha efdaldir. Ha. Peki burada vecul istidlal nedir? Yani cumhur bu hadisin neresinden? cemaat ile namaz kılmanın farz aynı olmadığını çıkarmış veya aynı vacip olmadığını çıkarmış. Demişler ki çünkü Resulullah hem cemaat ile kılınan namaza hem de ferdi olarak kılınan namaza efdaliyet nispet etmiştir. Demişlerdir ki Resulullah aleyhissalatu vesselam hem cemaat ile kılınan namaza hem de ferdi kılınan namaza efdaliyet atfetmiştir. Öyle mi? Yani birine bir fazilet Diğerine ise 27 fazilet nispet etmiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şayet ee, cemaatle namaz kılmanın vacip olduğunu söyleyen görüşün delili sahih olmuş olsaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ferdi namaz kılanın namazına efdaliyet ne yapmazdı? Efdaliyet nispet etmezdi demişler. Ve bunu da en kuvvetli delil olarak zikretmişler. Yine İmam Bukhari ve Müslim de bir hadis-i şerifter Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve diyor ki: "E'avamu'n-nasi ecren fi's-salati eb'aduhum memşe." Namazda ecri en büyük olan yürüme mesafesi en uzak olandır." diyor Aleyhissalatu Vesselam. Yani çünkü biz ne demiştik? Bir insan cemaat ile namaz kılmak için abdesini güzel bir şekilde alır, evinden çıkarsa attığı her adımla Allah Teala ona bir ecir, ondan bir günahı da beraberinde döker ve melekler ona istiğfar eder. İ e tabi düşünün evinin mesafesi en uzak olan şahıs bu anlamda en çok ecir alacak olan şahıstır. Diyor ki: "ağzamun nasi aciran fi salati abaduhun memşa" yani yürüyüş yolu en uzak olan Ecir yönünden namazda en büyük olanıdır. "vallahi yantaziru salatat hatta yucelliha maal imami ağzamu aciran min al-lahi yucelli Namazı bekleyip imamla beraber kalan Namazı kılıp da uyuyandan daha büyük ecir sahibidir diyor Resûlullah aleyhissalâtu Vesselam. Yani iki tane adam var, bunlardan bir tanesi uyumuyor, bekliyor, cemaat hazır oluyor, imam geliyor ve cemaati namazı im cemaatle kılıyor. Biri ise cemaati namazı cemaatle kılmıyor, tek başına kılıyor. İşte bu imamı bekleyip imamla kılan tek kılıp da uyuyandan daha faziletlidir diyor ee, hadiste. E tabi e, şey... Cumhur ulema da diyor ki bu böyleyse demek ki tek başına kılıp uyuyan adamın da ecri vardır ama şüphesiz ki cemaatle kılanın ecri daha büyüktür. Bu da diyorlar bunun vacip olmadığını yani cemaatle namaz kılmanın vacip olmadığını gösterir. Çünkü şayet vacip olmuş olsaydı Resulullah tek kılan insana ecir, efaliyet nispet etmezdi. Yine e, İmam Tirmizi'nin Nesai'nin Yezid İbni Esuvet'ten rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Yezid, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beraber hacda sabah namazını kıldık. İki adam gördük. Onlar namaz kılmamışlar. Yani şeyle beraber namaz kılmayan iki adam gördük. Cemaatle beraber sabah namazına işte etmeyen iki tane adam gördük. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları çağırttırdı. Onlar gelirken korkudan omuzları titriyordu. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları çağırttırınca biraz korkmuşlar yani acaba ne oldu ee, diye. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve selam onlara e, diyor ki: "Ma mena'akum en tusalliya ma'ana?" Yani bizimle beraber namaz kılmaktan sizi men eden şey nedir? Siz ikinizi bizimle beraber cemaatle namaz kılmaktan alıkoyan nedir? "Kalu sallayna fi rihalina." Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü biz kendi e, kaldığımız yerde namazlarımızı kıldık. Ey Allah'ın Resulü biz kendi kaldığımız yerde namazlarımızı kıldık." Bakın Resulullah Sallallahu Aleyhi ve selam onlara hitaben diyor ki: قَالَ فَلَا تَفْعَلَٓا اِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ المسجد فصليا معهم فإنها نافلة. Dedi ki böyle yapmayın Resûl Aleyhisselatü Vesselam, böyle yapmayın. Siz şayet evinizde bile namazınızı kılarsanız sonra mescide gelirseniz insanlarla beraber namazı kılın. Çünkü insanlarla beraber kıldığınız namaz sizin için nedir? Sizin için nafiledir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ama dikkat ederseniz adamlara, sizin cemaatle kılmamış olduğunuz namaz olmaz. Onun için cemaatle olmadığınız yerde namaz kılmayın. İlla ki mescitte kılın demiyor. Sadece namazı kılmış olsanız bile cemaat namaz kılarken siz geçip arkada ne yapmayın? Geçip arkada oturmayın. Bizzat namaza ne yapın? Bizzat namaza iştirak edin. Çünkü ikinci kılmış olduğunuz namaz da sizin için bir ecirdir diyor aleyhissalatü vesselam. Yine aynı şekilde bu anlamda başka bir Hadis-i şerif daha e, var. O da nedir? O da Peygamber Aleyhissalatu vesselam e, İmam Malik muvatta'da rivayet ediyor. Mihcen adında bir sahabe Resulullah namaz kılarken o yerinde oturuyor. Yani namaza iştirak etmiyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Ma mena'aka an tusalli ma'an-nas, alasta birculun muslim?" Yani seni insanlarla beraber namaz kılmaktan alıkoyan şey nedir? Sen Müslüman bir adam değil misin? diyor. O da diyor ki: "Sallaytu fi ehli." Ey Allah'ın Resulü ben ehlimle ve ehlimden namaz kıldım. Yani evimde ailemle beraber namazımı kıldım. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de diyor ki ona, sen evinde kılmış olsan bile camiye geldiğinde insanlar namaz kılarken insanlarla beraber namaz kıl. Çünkü senin için nedir? Senin için nafiledir. Şimdi dikkat ederseniz burada Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hem o iki adamı hem de Mihcani neden dolayı evlerinde namaz kıldıklarından dolayı azarlamıyor? Sadece camiye gelip mescide gelip oturduklarında cemaat namaz kılmasına rağmen onların namaz kılmamasını, uzakta durmasını eleştiriyor. Çünkü bu onları töhmet altında bırakır. Yani birileri düşünür bunlar niye namaz kılmıyor ee, acaba diye mescitte oturmalarına rağmen. Ama Rasûlullah evlerinde namaz kılmalarına bir şey demiyor, çıkışta bulunmuyor. Cumhur'da diyor ki bu çok açık, sarih bir şekilde ferdi namaz kılmanın önünde ne değildir? Ferdi namaz kılmanın önünde engel bir engel yoktur ama cemaatle kılmak daha nedir daha ecirlidir diyorlar. Yine mesela Resulullah Sallallahu Aleyhi bir hadis-i şerifte diyor ki "Men ekale min hazihi şecrete" kastı nedir? Sarımsak. Öyle değil mi? Kim bu ağaçtan yerse فلا la yakrabanna Başka bir rivayette "Men ekale's somma ev el basala fe la Kim soğan veya sarımsak yerse bizim namazgahımıza yaklaşmasın diyor. Şimdi cumhur diyor ki. Cumhur diyor ki. Sarımsak ve soğan yemek mübattır. Öyle mi? Sarımsak ve soğan yemek mübattır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam diyor ki kim bunları yerse gelip kim bunları yerse cemaatle namaza iştirak etmesin. Şayet diyorlar cemaatle namaz vacip yani farz olmuş olsaydı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir mübahtan dolayı bir farzı düşürmesi düşünülemezdi. Öyle mi? Onun yerine ne derdi? Namazdan önce hiç kimse bunu ne yapmasın, hiç kimse bunu yemesin. Yani mübahla farz karşı karşıya geldiği zaman mübah farzın önüne ne yapılmaz, geçirilmez veya farz mübahtan dolayı ıskat edilmez, düşürülmez. Ondan dolayı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem burada soğan ve sarımsak yemeyi yasaklamıyor. Soğan ve sarımsak yem bizim mescidimize yaklaşmasın diyor. Bizim namaz kıldığımız yere yaklaşmasın diyor. Ondan dolayı alimler diyorlar ki şayet bu yani cemaatle namaz kılmak vacip olmuş olsaydı Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın böyle bir şey yapması, ne yapılamazdı, böyle bir şey yapması düşünülemezdi. Evet. Yine bu anlamda ee, daha önceki derslerimize de geçmişti. Hatırlıyorsanız demiş ki, Resulullah sahabesine bazılarına öyle bir zaman gelecek ki bazı imamlar türüyecek ve bu imamlar namazı vaktinden geciktirecekler diye haber veriyordu. Bunlardan biri mesela İbn-i Mesut'tu, bunlardan biri Huzeyfe'ydi, bunlardan biri Ebu Derdi mesela. Ve Resulullah ve Vesselam'a burada bir soru soruluyor. Peki biz ne yapalım? Yani namazı vaktinden geçirenlerle ee, karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapalım? Diyor mesela örneğin Müslim, İmam Müslim'in Ebû Zer'den rivayet ettiği hadiste Peygamber özen e diyor ki: "Keyfe ente izâ kâne 'aleyke umarâ yu'ahhirûna salâte 'an waqtihâ?" Sen ne yapacaksın? Hani sen durumun nasıl olacak? Öyle emirler senin başına emir olacak ki onlar namazı vaktinden erteleyecekler ki e, Ebû Zer diyor ki: "Fe me te'murunî yâ Rasûlallah?" Yani ne yapayım bana ne emredersin ey Allah'ın Resûlü? "Kâl salîs-salâte li waqtihâ." فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ nafile Sen namazı vaktinde kıl. Lakin onlarla beraber idrak edersen bir daha akıl Çünkü o senin için nedir? O senin için nafiledir. Şimdi biz şunu biliyoruz ki o imamlar namazı vaktini geçirecek şekilde ertelemiyorlardı. Öyle değil mi? Çünkü böyle bir şey hiç nakli olmamış. Yani tarihte bir imam gelmiş, öğle namazını ikinden sonra kılmış. ikindiye akşamdan yatsıdan sonra kılmış falan. Böyle bir vaka hiç olmamış. Namazı erteliyorlar yani ne? O ilk vaktinden, normalde e, namazın girdiği ilk vakitte kılmıyorlar. Sonra kılıyorlar yani tembellik ve gevşeklik yapıyorlar. Kast edilen şey ne? Kast edilen şey bu. Şayet namazı cemaatle kılmak vacip olmuş olsa. Çünkü o vakitte kılınan namazla nedir? O vakitte kılınan namaz da sayhtır. Resulullah'ın Ebu Zer'e e, namaz kılmasını veya diğer sahabelere namaz kılmasını emretmesi düşünülemezdi. Bilakis cemaatle ilk yani asıl farz olan çünkü birincisi farzdır. İkinci kılınan nafiledir. Öyle değil mi? Asıl olan bizim için nedir? Farzdır. Farzın eğer şartı, yani yerine gelmesinin sıhhat şartlarından biri cemaatle namaz kılmış kılmak olmuş olsaydı, Resulullah ne derdi? Bunu söylerdi. Yine mesela isnadında ihtilaflı olmasıyla beraber, mesela İmam Nevi ve bazı hadis alimlerinin sahih kabul ettiği bir hadise, Resulullah diyor ki, سَلَاتُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَسْكَى min salatihi وَحْدَهُ Vesalatu'r-raculi ma'ar-raculayn aska min salatihi ma'ar-racul, fema kana akthar <gülüyor> fehuwa hubbu ila Allah. Kişinin tek kıldığı namaz başka biriyle kıldığı namazdan daha hayırlıdır. Kişinin iki kişiyle kıldığı namaz bir kişiyle kıldığı namazdan daha hayırlıdır. Ne kadar çoğalırsa Allah azze ve celle bu daha da nedir? Daha da sevimlidir. Ne kadar sayı çoğalırsa bu Allah azze ve celle daha da sevimlidir. Ee, burada yine nedir? Burada yine dikkat derseniz bir tek kılınan namazın da fazileti ispat ediliyor. İki kişiyle kılınan namazın da, üç kişiyle kılınan namazın da fazileti ne yapılıyor? Fazileti ispat ediliyor. Bunlar kimin delilleridir? Bunlar cumhur-ü ulemanın delilleridir. Öyle mi? Şimdi biz iki tane görüş zikrettik burada. Peki bu görüşleri iyice dedik ki bunlar genel olarak. Önce görüşleri zikrettik. Sonra görüşleri kendi arasında ne yaptık? Görüşleri kendi arasında ee, kısımlara ayırdık. Peki desek ki, bu görüşleri madde madde ayırırsak toplam cemaatle namaz kılmanın şer'i hükmü hakkında kaç mezhep var? Dört tane görüş var. 1- Cemaat ile namaz kılmak namazın sıhhat şartıdır. Zahirliler ve Şeyh Hulusan Ümit tercih ettiği genel tarafından iddia edilen görüş, öyle mi? Namazı cemaatle kılmak namazın sıhhat şartlarındır. 2- Namazı cemaatle kılmak vaciptir ama ne değildir? Ama ee, insan tek takılsa namazı sahihtir sadece günahkar olur bir vacibi terk ettiği için İmam Ahmed'in mezhebi üç namazı cemaat ile kılmak farzı kifayedir yani bir grup yaptığı zaman diğer Müslümanlardan sorumluluk düşer ve herkes ister tek ister e, toplu halde bu namazı ne yapabilirler ifa edebilirler 4 bu da İmam Şafii'nin görüşüydü zaten. Dördüncüsü ise neydi? Dördüncüsü ise namazı cemaatle kılmak sünnet-i müekkede idi. Bu da genelde İmam Malik ve İmam Ebu Hanife'nin mezhebi olarak zikir ediliyor. Ve şimdi e, bu görüşlerin her birinin e, bu konudaki dayanaklarını zikrettik. Öyle mi? Mesela bunların dayanakları nedir? Tek tek şöyle başa doğru alacak olursak. Örneğin diyelim zahiriler, neye dayanaraktan namazın sıhhat şartı olduğunu söylemişler. İlk birinci grupta zikrettiğimiz bütün hadisleri almışlar. Bunlar hepsi demişler gösterir ki namazı cemaatle kılmak namazın sıhhat şartlarıdır. Çünkü Resulullah Ama olana veya utar Resulullah korku halinde Allah Azze ve Celle tek namaz kılmaya ne yapmamıştır. Yol vermemiştir demişler. Peki bu ikinci, yani bizim zikretmiş olduğumuz bunca delili e, nereye koymuşlar? Bunların hepsini tevhül etmişler. Yani ya e, nasları e, özür sahipleri içindir demişler bu. Yani çünkü biz e, bir sonraki derslerimizde şunu göreceğiz. Cemaatten geri kalmayı meşru kılan özürler. Yani bir insan hangi hallerde cemaatle namaz kılmaya vacip diyenlerin veyahut da cemaatle namaz kılmak sünnet-i diyen ulemanın hangi hallerde insanın cemaatten geri kalması mübahtır diye bazı özürler zikredecekler sünnetle sabit olan. şey işte Yağmur yağması gibi, havanın soğuk olması gibi, insanın hasta olması gibi, işte insanın soğan sarımsak yemiş olması gibi rahatsız edici, tabi buna benzer bütün rahatsız edici kokuların olması gibi, işte bir afet, doğal bir afetin vuku bulması gibi bunları zikredeceğiz hepsini. Bunlarla şeyimizi karıştırmayalım kafamızı. Böyle bir durum söz konusu. E, demişler ki bu ikinci yani cemaatle namaz kılmak vacip değildir diyenlerin delillerini genelde bu şekilde e, yorumlamışlar. E, İmam Ahmed'in mezhebinde namazı cemaatle kılmak vaciptir e, demişler. Peki namaz kılanın tek namaz kılanın namazı sahiptir dediklerini nereden söylemişler? Bu ikinci grubun delillerini almışlar. Yani bunlarla kişi namazı tek kılsa da kılacağı namaz sahiptir. Bu anlaşılır demişler. Ama e, cemaatle namaz kılmak da vaciptir. Telkinin de günah terk de günahkar olduğu, tehdidi ve ikabı hak ettiği de, birinci rivayetlerde çok açık bir şekilde açıktır demişler. İmam Şafi ise ne demiş? İmam Şafii demiş ki iki tür delil var elimizde. Birincisi ciddi manada tehdit içerenler, ikincisi ise tek namaz kılındığında buna hiçbir şekilde tepki gösterilmeyen rivayetler demiş. Bunun en uygun olan yolu nedir? Bunun en uygun olan yolu namazı cemaatle kılmanın farz-ı kifay olduğunu söylemektir. Yani o tehdit içeren naslar genelde hani bu şiarı iptal etmeye yönelik hareketleri eleştirmiştir. Veyahut da e, terk etmeye yönelik e, ameli eleştirmiştir. Ama normalde tek kılındığı zaman da bir şey denmemiştir. Öyleyse cemaatle namaz kılmak İslam'ın şiarlarındandır aynı zamanda. Yani bir beldenin İslam olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. Müslümanların kuvvetinin göstergelerinden bir tanesidir. Namazı cemaatle kılmak nedir? Namazı cemaatle kılmak e, farzı Kifayedir. E demişler tabii bu konuda asıl delil olarak da şunu zikredmişler. Demişler Rastullah eslatı ve sayamıyorum. Mən minfəlasetin, fiqaryetin, aubedvin, la tuqamu fihi musallat illa istehvada aleyhi musşeytan. Yani üç kişi bir beldede olmasın. Eğer onların arasında namaz ikame edilmiyorsa mutlaka şeytan onların üzerine ne yapar? Şeytan onların üzerine hükümranlığını kurar. Demişler burada dikkat derseniz Peygamberimiz la yuqimun asallata demiyor, la tuqamu fihi diyor. Yani çünkü onlar namazı ikame etmezlerle onlarda namaz ikame edilmez arasında fark vardır iki ibare arasında. Onlar namazı ikame etmezler dese namaz onların tek tek üzerine vacip olduğunu gösterir çünkü tehdit var. Ama Resulullah böyle demiyor. Onlardan namaz ikame edilmezse bu da gösteriyor ki bu farz-ı kifayedir. Demek ki o grubun içinde namaz ikame edilse yeterli. Yani hepsinin ona iştirak etmesine gerek yok aralarında namazın ikame ediliyor olması cemaatle yeterlidir demişler. Allahu Alem en racih olan görüşte bütün delilleri bir araya toplayan, hiçbirini ihdar etmeyen ve şeriatın genel maksatlarına en uygun olan görüşte e, farz-ı kifaya olduğu görüşüdür. Yani namazı ferdi kılmak, sünnet-i müekkededir. Şey, namazı, kıl, e, cema namazı cemaatle kılmak, estağfurullah. Topluluk için namazı cemaatle kılmak farz-ı kifayedir. Ama kişinin ferdi olarak namaza, cemaat namazına iştirak etmesi ise sünnet-i görüşü. Dördüncü görüş ise namaz her halükarda sünnet-i Peki bu alimlerin dayanağı ne olmuş? Bu alimlerin dayanağı da şu olmuş. Demişler ki, evet birinci grup delillere baktığımız zaman gerçekten namazın vacip olduğunu ifade edecek sigada varit olmuşlar. Öyle mi? Öyle. Ama demişler, ikinci grup delilleri elimize aldığımız zaman birinci grubu vücubiyetten sarf edip sünnetlik derecesine düşürür. İkinci grup hadisleri ele aldığımız zaman yani cumhurun delilleri diye zikrettiğimiz hadisleri kastediyorum ele aldığımız zaman o birinci gruptaki bütün o tehditleri vaidleri ne yapar? Sarf eder. Neye sarf eder? Vücubiyetten nereye? Sünnetliye sarf eder. Ama Resulullah'ın sürekli devam etmesi Sürekli ona teşvik etmesi, sahabenin bunu sürekli yerine getirmesi ise neye delilet eder? Bu da bu yapılan ibadetin veyahut da bu yapılan eylemin normal sünnetlikten bir derece yükselip sünnet-i müekkede olma seviyesine onu çıkarır. Bunların arasında racih olan görüş ise İmam Şafi'nin ve cemaatle namaz kılmanın farz-ı kifaya olduğunu söyleyen alimlerin nedir Görüşüdür. Çünkü iki grup delili bir arada ele alma, İki grup delili, bir arada değerlendirme ve bir arada hükmetme gibi bir durum söz konusudur. Evet, şimdi bu genel olarak şeyi anlattıktan sonra, genel olarak meseleyi anlattıktan sonra geçen dersimizde hatırlıyorsanız demiştik ki, bu konu bu şekilde anlaşılıyor değil. Yani bu iki tarafın delilleri ve iki tarafın mezheplerinin tahkiki vesaire anlaşıldı. Ee, tamam. O zaman ne yapacağız? O zaman şunu yapacağız. Şimdi biz demiştik ki geçen dersimizde alimlerin her biri, alimlerin her biri e, bu birbirlerinin almış olduğu delillere cevaplar vermişler. Alimlerin her biri bir grup, bir başka grubun. E, kendine delil olarak aldığı e, delillere cevaplar vermişler. Öyle mi? Biz bu cevapları da karşılıklı zikredeceğiz. Tabi bunu zikretmemizden gaye nedir? Daha önce de söylemiştik. Yani bizim bu dersteki gayemiz tafsilatlı bir fıkıh dersi vermek değil. Sadece delilleri ve racih olan görüşü e, tanımaktır. Lakin ara ara bazı konulara girmemizdeki gayeyi de daha önce de zikretmiştik. Fıkıh melekesinin gelişmesi açısından. Yani alimler Birbirlerinin delillerine nasıl yaklaşmışlar? Çünkü bu insandaki fıkıh melekesini gün, gün ne yapar? Geliştirir. Ee, fakih olan ulemanın delillere nasıl yaklaştığı, birinin delil olarak aldığı bir şeyin delilliğini tartışması, sonra o delilin çıkarılan sonuca delaletini tartışması, öğrendiğimiz teorik bilgilerin paratiğe dönüşmesine ne yapıyor? Katkı sağlıyor. Evet. Şimdi öyleyse. Mesela biz dedik ki e, cumhur ulema şey namaz cemaatle kılmak vaciptir diyenler. Yani genel olarak hani şartı diyen veya vacip diyen fark etmez. Birinci delilleri neydi? En belirgin delilleri. Demişlerdi ki bizim birinci delilimiz Allah azze ve celle savaş esnasında bile namazın cemaatle kılınmasını emrediyor. Öyle mi? Namazın cemaat ile kılınmasını emrediyor. Öyleyse demişlerdi Namazı cemaatle kılmak vaciptir. Niye? Yani delillerinin ve istediler neydi? Çünkü demişlerdi yani e, cema, e, korku namazında namazın birçok vacibi düşüyor. Rekat sayısı düşüyor, kıbleye yönelme şartı düşüyor. Öyle mi? Namaz kılma şekli değişiyor ki bu demiştik gelecek ileride. Ama cemaatle kılmak bakidir. Öyle mi? Demek ki cemaatle namaz namazın en tehditli vaciplerindendir demişler. Cumhur ulema demiş ki hayır bu sizin anladığınız gibi değildir. Çünkü bu ayet-i kerimede Allah cemaatle namaz kılmanın vücubiyetine hiçbir delalet yöntemiyle işaret etmemiştir. Allah sadece namazın nasıl kılınması gerektiğine Müslümanları irşad etmiştir. Namazın nasıl kılınması gerektiğine Müslümanları ne yapmıştır? Müslümanları irşad etmiştir. Cemaatin ''Vacip olmadığının buradaki en büyük delili ise, cemaatle kılınmadığı namazla namazın sahip olması veyahut da sünnette varit olduğu gibi düşmanın yerinin, mevkisinin, makamının, savaşın halinin şeklinin değişmesiyle korku namazının kılınma şeklinin değişmesi, cemaat şartının ne olması düşmesidir.'' Hatta demişler, soğan sarımsak yiyenden bile cemaat düşüyorsa, yağmur yağdığında bile cemaatle namaz kılmak düşüyorsa, hava soğuk olduğunda bile cemaatle namaz kılmak düşüyorsa yani korku halinden daha basit hallerde bile cemaatle namaz kılmak düşüyorsa burada hayda hayda düşerdi öyle mi? Burada düşmemesinin sebebinin cemaatle namaz kılmanın vacibliği veya sünnetliği ile bir alakası yoktu. Sadece Allah korku halinde nasıl namaz kılmaları gerektiğini onlara göstermiştir. E bu başka bir bizim bilmediğimiz bir hikmetten de olabilir. Yani karşıda düşman Müslümanların omuz omuza, yan yana işte böyle kenetlenmiş bir şekilde o manevi havada namaz kıldıklarını görünce belki düşmanın kalbine korku salmak için de Allah ze vecelle bunu emretmiş olabilir. Allahu alem. Yani biz bunu bilemeyiz. Ama burada namazın vücubiyetine işaret edilmediği açıktır demişler. Çünkü ne ayet bunun için şey yapılmıştır. Allah ze ayeti bunun için serdetmemiştir. Yani ayet kelime bunun için inmemiştir. O hem de demişler çok daha basit durumlarda bile cemaatle namaz kılmanın hükmü düşüyorsa böyle bir yerde şeriatın genel e, hani o kolaylaştırıcı özelliği bundan çok çok daha basit bir takım özürlerde bile e, özür bile olmayacak şeylerde cemaatin düşmesi burada hayda hayda cemaati ne yapardı? Hayda hayda cemaati düşürürdü demişler onun için siz bu ayeti farklı yorumluyorsunuz böyle değil demişler. İkinci delili neydi şeyin e, vaciptir diyenlerin? Resulullah'ın cemaate iştirak etmeyen insanların <gülüyor> evlerini başlarına yıkmayı e, istemesi, öyle değil mi? Evlerini başlarına yıkmayı Aleyhisselatü Vesselam'ın istemesiydi. Ee, Cumhur ulema şu şekilde cevap vermiş, demiş ki birincisi siz hadisin başı ile hadisin sonunu birbirinden ayırıyorsunuz. Burada Resulullah Vesselam, muayyen bir taifeden bahsediyor. Ve bu muayyen taifede kimdir? İnne azkale's-salati ale'l-munafikin salatu'l-işa ve salatu'l-fecr diyor. Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı ve fecr namazıdır diyor. Ve onlar onda ne olduğunu bilselerdi onu emekleyerek gelirlerdi. Sonra diyor velakad tu. Yani ben düşündüm ki namaz emredeyim kılınsın. Ben de yanında odun olan ateşli odunlarla gideyim geri kalanların evlerini başlarına yıkayım. Ee, diyor şey e, cumhur e, ulema cevap olaraktan. Eğer diyor e, burada siz bu noktayı kaçırıyorsunuz diyor vacip diyenlere. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muayyen bir taifeden e, söz ediyor. Siz bu muayyen taife hakkında söz edilen şeyin hükmünü alıp genele getiriyorsunuz ama bunun genele uygulanmasının önünde engel vardır. O da nedir? O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde namaz kıldığına şahitlik ettiği insanlara ses çıkarmaması veya tek namaz kılan insanın namazının faziletine şahitlik etmesi gibi yani cumhurun delillerini zikrettik ya bunlar bu hükmün genele geçmesinin önünde engeldir. Bunu da niye söylüyorum? Çünkü cumhur vaciptir diyenleri eleştiriyor. Diyor ki: Siz münafıklar hakkında söylenmiş bir şeyi umumi kabul ediyorsunuz. Vaciptir diyenlere diyorlar ki: E la ibratu bi umumi lafzi la bi hususi Yani ibret bizi ilgilendiren kısım lafzın umumiyetidir sebebinin yani lafzın söylenme sebebinin özel olması değildir. Yani Resulullah bunu münafıklara demiş, başkalarına şamil olmaz bu hüküm e değildir deyince cumhur hayır. Başkalarına şamil olmasının önünde engel yine nastır. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu vesselam tek namaz kılanları görmüş ama onlara ne yapmamıştır? Onlara tepki göstermemiştir ee diyorlar. Bir de diyor ki cumhurulamı. Eğer bu korkutma amaçlı söylenmiş bir hadistir. Yani böyle büyük bir fazilet. Çünkü o dönemde bakın, insanların dini, dünyası, saadeti hepsi mescitti. Neden? Çünkü mescitte din öğreniyorlardı. Yani henüz cahiliyeden yeni çıkmış bir topluluk. Daha küfürden, şirkten yeni kurtulmuş bir topluluk. Mescitte yani işte münafıkların o şerrinden, tefrikasından korunmak için, kardeşliği tesis edebilmek için, insanları itikadi, ameli, menheci bir anlamda eğitebilmek için mescit olmazsa olmazlardandır. Öyle değil mi? Yani Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve bu büyük hikmetle e, hikmetlerden, bu büyük maksatlardan, gayelerden insanlar geri kalmasın diye korkutma amaçlı e, bunu söylemiştir diyor. Yosa Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve kimsenin başına ev yıktığı falan vakı değildir e, diyorlar. Yani hani eğer bu gerçekten bunun hükmü bolmuş bu olsaydı, nasıl Allah Resulü Allah'ın haddini bir grup insandan ala koysun ki e, diyorlar. E, mesela. E şeyde diyor ki, e, bu vaciptir diyenler, sizin bu dediğiniz doğrudur. Lakin Resulullah Aleyhissalatu vesselam o evleri onların başına yıkmamasın. Yani bu cezayı onlara ikame etmemesinin en büyük sebebi nedir? En büyük sebebi şudur. Çünkü o evlerde na e, cemaatle namaz kılmaktan mükellef olmayan kadınlar ve çocuklar var. E Resulullah Aleyhissalatu evleri başlarına yıksa masum olan insanlar masum olmayanlar yüzünden cezalandırılacaklar bunu yapmıyor. Ki İmam Ahmet'teki bir rivayette Resulullah bunu açıkça da söylüyor zaten. Yani şayet o evlerde çocuklar ve kadınlar olmamış olsaydı ben o evleri onların başına ne yapardım? O evleri onların başına yıkardım e, diye bunu söylüyor. E, Cumhur ulema da diyor ki tamam sizin bu söylediğiniz güzel ama Resulullah onların evlerini başlarına yıkmasa bile onları evlerinden çıkarıp cezalandırmaya kadirdir. Öyle mi? Çünkü devlet başkanıdır. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam istese gider. Bu insanları evlerinden çıkarır. Kadınlar ve çocuklardan ayırır. Ondan sonra bu cezayı onlara ne yapar? Bu cezayı veyahut da başka bir cezayı onlara uygulayabilir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna nedir? Buna kadirdir. Ama bunu ne yapmıyor? Ama bunu yapmıyor gücü yetmesine rağmen. Demek ki burada gaye nedir? Burada gaye korkutmadır. Evet. Yine mesela Cübril en büyük delillerinden bir tanesi neydi? Kör olmasına rağmen Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabeye ne yapmamasıydı? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sahabeye izin vermemesiydi. Öyle mi? Cübril diyor ki, aynı şekilde yine sahih bir rivayette Ataban ibn Malik kör olduğunu ve yağmur yağdığında özellikle onunla mescid arasına e, o yağmurun yani yağmurun oluşturmuş olduğu akıntının girdiğini ve bundan dolayı mescide gelmekte zorlandığını söylüyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü gel benim evimde bir yerde namaz kıl ben namazlarımı orada kılayım. Orayı kendime mescid edineyim diyor. Ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de ona müsaade ediyor. Evine gidiyor, istediği, hoşuna giden yerde namaz kılıyor vesaire. Yani birine e, izin vermemiştir. Ama bir öbürüne ne yapmıştır? Ama bir öbürüne izin vermiştir aleyhissalâtu vesselâm. Demek ki o izin vermediğine vermemesinin başka bir sebebi vardır. Yani bizim hadisten anlamadığımız başka bir sebebi vardır. Ha velev ona muayyen olarak izin vermese bile ferdi namaz kılan insanlara müsaade ettiği rivayetler de vardır. Ee, onlara kılmış oldukları namazı ikrar ettiği rivayetler de vardır. Yani buradan sadece o adamın evde namaz kılmamasına hüküm çıkabilir. Bunu başkalarına ee, şamil kılmamızın Başkalarına taaddi ettirmemizin bu hükmü Yani e, bu kör, kör olan Sahabeye Resulullah ve Vesselam'ın Uygulamasını başka sahabelere de Geçişli kılabilmemiz için Kılabilmemizin önünde engeller vardır Engeller de akli değildir Yine nasza dayalı olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın O zikretmiş olduğumuz e, Dersin başındaki bütün rivayetler Buna nedir? Buna işarettir demişler. Tabi vaciptir diyenler şöyle bir cevap vermiş. Resulullah Ataban'a e, müsaade etmesinin sebebi yağmurdur. Zaten yağmur cemaatle namaz kılmaktan geri kalmayı meşru kılan hallerden biridir. Ki demiştik zaten önümüzdeki derslerde bu gelecek. E, diye bunlar da bu şekilde ne yapmışlar cevap vermişler bunlara. Yine mesela dedi ki i̇bn Mesud'un e, hadisini e, delil olarak almışlar. Öyle değil mi i̇bn Mesud'un? hadisini delil olarak almışlar. Enmeso hadisi neydi? "Ve لقد ra'aytuna ve ma yetahallafu anha illa munafiqun Öyle mi? Yani biz gördük ki ancak o namazdan nifakı ma'lum olan bir insan geri kalırdı." diye. Yani vaciptir diyenler ya bak işte sahaben yanında cemaatten geri kalanın münafık olduğuna dair çok açık ifade vardır. Ki onlar bunu nereden öğrendiler? Nereden çıkaracaklar bunu? Bunu öğrendikleri yer Resulullah'tır. Zaten zaten e, hadis ilminde şöyle bir şey vardır. Yani sahabenin nakletmiş olduğu bazı sözler bazı hükümler akılla söylenemeyecek iştihada mecal olmayan öyle mi? Tefsir gibi yani lugat, lugat ve tefsir gibi ha, lugawi tefsir gibi olmazsa ve gaybi şeylerden haber veriyorlarsa ve bunu da İsrailiyattan almadıkları yani İsrailiyat rivayet eden birinden almadıkları kesinse bu zaten mervu hükmündedir. Bunu daha önce anlatmıştık değil mi? Demiş ki rivayet iki kısımdır. Yani merfu' bir sarih olan mervu vardır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve bizzat so söylediği sözler, bir de hükümen mervu olanlar vardır. Yani ee, normalde merfu değildir. Rasulü söylememiştir, sahabe söylüyor ama bunu sahabenin söylemesi ne değildir? Mümkün değildir. Yani normal, e, usul hadise göre, mustaleh hadise göre zaten bu tip rivayetler de ne hükmüne girer? Bu tip rivayetler de merfu hükmüne girer. Çünkü bu akılla söylenebilecek, ihtiyatla söylenebilecek olan bir durum değildir e, demişler. Ve bakın i̇bn Mesud çok açık bir şekilde bunu söylüyor demişler ve da İbn Abbas'ın o sözü değil mi yani gece namazda kalan oruç tutan bir adam cemaate gelmiyor e, denildiği zaman İbn Mesud hemen ne yapmıştır İbn Mesud hemen e, buna e, itiraz etmiş ve demiştir ki e, işi işte estağfurullah İbn Abbas itiraz etmiş ve bu adam ateştedir e, demiştir yani sahabe bu konuda çok açıktır çok nettir demişlerdi. Tabii Cumhurulema nasıl cevap vermiş buna? Şu şekilde cevap vermiş. Demiş ki: İbni Mesud'un burada kastetmiş olduğu iki manaya da gelebilir. Yani kim cemaat namazından geri kalırsa o malumun nifak olan bir münafıktır. Bir. 2 O dönemde namazdan geri kalanlar genelde münafık olan insanlardı. Yani nifakı belli olan Nifak konusunda önde olan insanların geneli cemaat namazından ne yaparlardı? Cemaat namazından geri kalırlardı. Bakın dikkat edin, cemaat namazından geri kalırlardı demişler. Bunu da demişler, e, ikinciyi söylemiş olduğumuz daha e, tercihe şayandır demişler. Niye daha tercihe şayandır? Çünkü demişler, İbn-i Mes'ud, i̇mam Müslim der yuva Esvet ve al evine misafir olarak geldiği zaman, Namazı evde cemaatle onlarla beraber kılmıştır. Bunu İmam Müslim rivayet ediyor. Yine sahih bir rivayete Ebu Said'in'in hudri evinde yemek yapıyor, yemeğe İbn-i Mes'ud'u ve Ebu Zer'i çağırıyor. Ve evde ne yapıyorlar? Evde Ebu Zer, Ebu Said ve i̇bn Mes'ud beraber namaz kılıyorlar. Şayet namazdan her geri kalan bu geri kalmasıyla münafık konumuna düşüyor olmuş olsaydı, i̇bn Mes'ud'un bu şekil bir e, tavır sergilemesi hiçbir özür rivayetlerde görünmezken, bir tavır sergilemesi ne yapılamazdı? Düşünülemezdi. Öyle mi? Ee, ne yapmıştır o zaman şey İbni Mesud? Geri kalmıştır. Demek ki burada İbni Mesud'un kastı bizim demiş olduğumuz o ikinci kasıttır. Yani her namazdan geri kalan geri kalmasıyla münafık olur değil. O dönemde münafıklar namazdan e, geri kalıyordu. İkisinin arasında fark var. Öyle değil mi? Yani çünkü e, mesela şöyle bir şey. E, şöyle düşünün örneğin. Diyelim ki biz dese ki misal e, çalışkan e, talebeler, bu suyu içerler. Demekle öyle mi? Bu suyu çalışkan talebe içti demek arasında fark var. Yani iki cümleyi bir iyi düşünün, bu suyu çalışkan talebeler içerler. Dersem, yani bu suyu e, genelde başkaları da içebilir. Bu sudan bu sudan başkaları da içebilir. Ama genel olarak, Çalışkanlık vasfı olanlar bu sudan içer. Ama bu suyu çalışkan talebe içti veya bu suyu içen çalışkan talebe oldu desem, suyu içmekle adamın çalışkan olduğu anlaşılır. Ama bu suyu çalışkan talebeler içer desem, hayır yani bu suyu içmekle insan çalışkan bir talebe olmuyor ama çalışkan talebeler genelde bu suyu içiyor. i̇bn Mesud da diyor ya, yani bizim gördüğümüz bu şeyden ancak nifakı malum olanlar geri kalırdı. Öyle mi? Ancak nifakı ma'lum olanlar. Yani geri kalan ma'lumun nifaktı demiyor ha, dikkat edin. Geri kalan ma'lumun nifak olurdu dese bu vaciptir diyenlerin anlayışı tamam. Ama öyle demiyor, böyle diyor. E, cumhur ulema i̇bn Mesud'un pratiğini de e, delil alaraktan bunun böyle olmadığını e, söylüyorlar. Yani cumhur cumhuru ulemanın cumhur şeye vermiş oldukları cevap budur. Karşı tarafa vermiş oldukları cevap nedir? Karşı tarafa vermiş oldukları cevap e, budur. Şimdi bu defa karşı tarafın cumhuru ulemanın delil olarak almış olduğu delillere vermiş olduğu bazı cevaplar var. Yani karşı tarafın da cumhuru ulemanın kendine delil olarak aldığı bazı e, konulara delil verdikleri bazı ne var? Verdikleri bazı cevaplar var. Evet. O da nedir? Mesela dedi ki Cumhur ulemanın en büyük delili nedir? En büyük delili min bi ve derece? tek kılınan namaz cemaatle kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Vaciptir diyenler demişler ki siz bu delili alıyorsunuz ama İki şeyin arasında müfadale yapmak, yani fazilet kıyaslaması yapmak, ikisinin de meşru olduğu anlamına gelmez. Naslarda bu, varit olmuştur demişler. Mesela örneğin, şimdi cumhur ulemanın bu hadisten kendine delil aldığı yön neydi vecul Demişlerdi ki, eğer tek kılınan namazın da fazileti var, Cemaatle kılınan ki ise 27 katsa demek ki ikisi de aslında sahihtir. İkisi de aslında sahihtir. Öyle mi? Ama e, nedir? Cemaatle kılmak daha faziletlidir. Cumhur e, vaciptir diyenler diyor ki hayır. Sizin bu anlayışınız doğru değildir. Nedensin bu anlayışınız doğru değildir? Çünkü iki şeyin arasında şeriat bazen müfadele yapar. Birinin daha hayırlı, birinin daha faziletli olduğunu söyler. Ama o ikincisi meşru olmayabilir. Örnek mesela demişler ki buna örnek olaraktan e, Cuma günü Cuma vaktinde alışveriş yapmak. Allah diyor ki ayet-i kerimde اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ min يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُ الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ Cuma günü ezan okunduğu zaman alışverişi bırakın Allah'ın zikrine koşun. Bu sizin için nedir? Bu sizin için daha hayırlıdır. Bu sizin için daha hayırlı. Yine mesela Allah azze diyor ki: "Kulil mu'minine yaguddu min absarihim ve yahfazu furucahum. Zalik azka Müminlere de ki gözlerini haramdan kısınlar. E, cinsel uzuvlarından da haramdan muhafaza etsinler. Bu onlar için daha temiz olan, daha hayırlı olanıdır mesela. Aha demiş cumhur ulema bak şimdi e, bakmama daha hayırlıdır. Dedi, yani buradan harama bakılabilir ama bakmamak daha hayırlıdır mı? Bunu mu çıkaracağız? Veyahut da işte cuma namazına gidilmeyip alışveriş yapılabilir ama gitmek daha mı hayırlıdır ee, diyeceğiz demişler. Bak demek ki mufâbale, iki şeyin arasında birinin daha hayırlı olduğunu, daha faziletli olduğunu söylemek, mufadale ölçüsü getirmek diğerinin caiz olduğu anlamına gelmez. Bakın, cumhur ulema demiş ki sizin bu dediğiniz doğrudur. Sizin bu dediğiniz doğrudur ama bu aslın hilafıdır. Bu aslın hilafıdır. Aslın hilafı nedir? Asıl şudur, iki şey arasında müfadele yapılıyorsa ikisinin de faziletinin olduğunu lakin birinin diğerinden daha faziletli olduğu anlaşılır. Asıl olan nedir? Hem lugaten hem şer'an budur. Ama bir delil bunun hilafına gelmişse bu hilafın neyini olur? Bu aslın hilafına olur, aslın hilafına olandan da genel hüküm yapılmaz? Çıkarılmaz. Bu bir. İki demişler, siz bunu söylüyorsunuz ama sizin delil getirmiş olduğunuz ayetlerden müfadele yoktur. Birinin hayırlı olduğu vardır sadece. Öyle mi? Yani Allah şöyle demiyor mesela. Müminlere söyle, müminlere söyle harama bakmaları harama bakmamalarından daha faziletlidir. Cuma günü alışveriş yapmamaları, Cuma günü alışveriş yapmalarından daha faziletlidir demiyor. Yine şeriat, Cuma günü alışveriş yaptığını gördüğü halde birini hiç ses çıkarmıyor. Sadece ya namaza gelseydin daha iyi olurdu demiyor mesela. Böyle bir şey söz konusu değildir yani burada müfadele yoktur. Sadece önceden emrolunanın sonradan daha hayırlı olduğunu. E söylemiş şeriat, öyle değil mi? Yani mesela alışverişi bırakın demiş. وَذَرُوا <gülüyor> الْبَيْعَى Açık bir şekilde nehi gelmiş, sonra bu sizin için daha hayırlıdır demiş. Yani Allah size bunu emretmişse, her ne kadar siz alışverişin bazı maslahatlarını düşünüyor olabilirsiniz. Maişetiniz için, geçiminizi sağlamak için, ticaretinizi geliştirmek için o an size o daha hayırlı gelebilir ama öyle değildir. Allah sizi nehiyetmişse mutlaka bunda sizin için bir hayır vardır. E, anlamındadır. Onun için sizin bu istidlal metodunuz nedir? Sizin bu istidlal metodunuz yanlıştır demişlerdir. E, diğerlerine zaten e, hiç e, şeye gerek yok. E, konuşmaya gerek yok. Çünkü Cumhur Ulemanın en kuvvetli delili özellikle bu e, rivayet olduğu için genelde tartışma da bu rivayetin etrafında e, dönmüş ki zaten dikkat ederseniz diğer rivayetler de bu rivayetin aslında e, a, manasına gelen e, rivayetlerdir. Evet şimdi burada duralım inşallah. E, yarınki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Ve ahirü davana elhamdülillahi